أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من شره ومن شر أبليائه الكافرين والمنافقين والفاسقين والمشركين ومن من زب الوجهين ومن من في قلوبهم مرض يا رب العالمين ويا رحم الرحيمين ومن شر الجاهلين والمتكبرين والظالمين أعد لهم جهنم وساعت مصيرا Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve şefii qlubina ve tabibu qlubina Muhammedin ve ala alihi ve evladihi ve ashabihi ve ehl amma ba'd qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim a'udhu billahi min ash-shaytanir-rajim bismillahir-rahmanir-rahim inma yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama saadaqa Allahu al-azim wa ballagana rasuluhu an-nabiyahu al-hashimi al-karim aziz wa muhtaram qardaşlarım kıymetli inananlar değerli cemaatimiz elim faslını ilim meselesini inceliyor idik Mişkatül Mesabih Hatibi Bağdadi Aleykümselam ve Rahmetullah Hatibi Bağdadi Rahmetullahi Aleyhin eserinden inşallah Mişkatül Mesabih Yıldızların Işığı demek Bu mübarek hadis kitabından inşallah sizlere arz edelim Rabbin e, ayetleriyle Allahu u Zülcelal, Kur'an'ın ayetleriyle ve Muhammed Mustafa Efendimiz Hazreti Dəmin sallallahu aleyhi ve sellem sözleriyle gönüllerimizi ve ruhlarımızı aydınlatsın inşallah. Mühteməm kardeşlerim, Allah'ın dini, İslam'ı ihya etmek gayesiyle gecesini gündüzüne katan gerektiğinde Sabahlara kadar Allah'ın dinini öğrenen, insanlara öğretmek için çaba gösteren alimler hakkında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Mən câəhül məvtü ve huve yetbibul ilme liyuhyiye dihil islâm fe beynehu ve beyne nebiyyine daraqatun vahidatun fil cenni. Her kim diyor kendisine ölüm geldiğinde diyor veya kendisine ölüm geldiğinde Allah'ın mukaddes dini İslam'ı ihya etmek için ilim öğrenmede olan kimse mümin kimse olarak ölür. Cennette de diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı Allah'ın dini İslam'ı yeniden ihya etmek için, yaşatmak için, insanlara tedliğ etmek için çaba gösteren bu, bu alimle nebiler yani peygamberler arasında cennette sadece bir derece olur diyor. An-alimu radıyallahu anhu قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali Kerem Allah ve Çağ Efendimiz ben nînel racûl ne güzeldir o adam ki el-fakîhu fiddîn Allah'ın dini İslam'ı bilir. İn ihtiçe ilehine fe birisi ona ihtiyaç duyarsa yani soru sorar ise faydalanır ve in istuniya enhu ondan ona soru sormadıkları zamanda yani kendi nefsine faydası dokunur. Devam edelim inşallah. وأن إكريمه ابن عباس رضي الله عنه قال حدث حدث الناس في لجمه مرهين ثين أبيت في المرتين ثين أكثرها ثلاث مرات ولا تمل الناس هذا القرآن كل جمعه من القران insanlara bir şeyler e, açıkla anlat diyor. Velatû minne nâse Kur'an'la insanları bıktırma diyor. Şöyle bıktırma yani çok fazla efendim üzgün tutma diyor. Efendim el fiyenne bir kavim e, sana gelen bir kavim Seni bu sözden, yani Kur'an'ın tebliğinden de alır, koymasın, diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, gene من talebel ilme feedrekehu kâne lehu kiflani minel ejr Ejirden iki kifil olur, diyor ona. فَإِنَّمْ e, يُدْرِكُوا kâne lehu kiflüm minel ejr Yani e, ilim talep eden kimseye iki türlü Ecir verir. Allahu u Zülcelal Biri ona ulaşmasa biri mutlaka niyada və ahirette ulaşır. Evet. Mâ haddül ilmin lezi iza belegər rəcul kâne fəkihen fe qalə resulullah men hatiza alə ümməti erbəyine hədisen fə emri dīnihə Başallahu katihen ve kuntu lahu yaumil kıyameti ve şehida. Allah Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir müjdede buyuruyor, bulunuyor bize diyor ki e, soruyorlar Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem eee ilminin diyor bir kimse fakih olduğunda ilminin ulaştığı derece nedir diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kim benden 40 tane hadis ezberlerse Allah onu kıyamet günü ne yapar? Fakih olarak haşreder. Ben de diyor o kimseye şahit olurum ve şefaat eylerim diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, ilim bahsi de inşallah böylece hitama edilmiş olduk. Şu şu sözle sona erdirelim. Mufessirlerin imamı Abdullah İbni Mes'ud radiyallahu anh'ın şu sözüyle. Dedi ki: "Ey insanlar, kim bir şey bilirse O bildiğini Allah rızası için ne yapsın söylesin. Eğer bir şeyi bilmiyor ise emellem ya diyor. Yani bilmiyorsa söylüyordu şöyle desin Allahu alem. Allah en doğrusunu bilir desin diyor. "Fe'lem menel ilmi en tegula lima konuda söz söylememek ilimdendir." diyor. Yani bir kimsenin bilmediği konuda konuşmaması da bir ilimdir diyor. i̇mam Ebu Yusuf Rahmetullahi Teala Aleyh Hazretleri mescitte bir gün böyle vaaz veriyor Bağdat'ta. i̇mam Ebu Yusuf'a birisi çıkıyor cemaatten bir soru soruyor. i̇mam Ebu Yusuf da Rahmetullahi Aleyh Hanefi mezhebinin İmam-ı Azam Ebu Halife Hazretlerinden sonra gelen alimlerinden önde gelen alimlerinden diyor ki bilmiyorum. Soruyu soran kimse diyor ki ya sen nasıl imamsın? Yani imam derken mezhep imamı, cami imamı demiyor. Bizim gibi mezhep imamı. İşte senin bilmen lazım, mezhepte fakirsin diyor. O da diyor yok bilmiyorum. Bilmediğim şeye tetva vermem. Meleklerin edeplerindendir bu muhtem kardeşlerim. Allahu Zülcelal Hazreti Adem Aleyhisselam'ı yaratıp ona eşyanın isimlerini öğrettiğinde meleklere arz etti. Melekler cehaletlerini anlayınca dediler ki Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Ya Rabbi biz seni tenzih ederiz. Sen bize öğrettiysen biz onu biliriz. Fazlasını bilmeyiz. Demek ki kişi ilmini, bilgisini, malını, mülkünü, hiçbir şeyini, sıhhatini, servetini kendinden bilmeyecek. Bu bize bunu öğretiyor. Yani melekler diyor ki, bizim ilmimiz bizden değil Ya Rabbi. Sen verirsin, sen öğretirsin, sen bildirirsin, biz de biliriz. Senin bildirmediğin bir şeyi biz bilemeyiz. Gene, Mülkün kendinden bilmek edepsizlik olduğu gibi Allah katında malı, mülkü, serveti, makamı, mercii de kendi nefsinden bilmek Allah katında edepsizliktir. Yani ben kazandım, ben yaptım, ben geldim, ben ettim değil. Bunu bana veren, nasip kısmet eden Allah'a şükürler olsun diyecek kimse. Adam maşallah ü servet biriktirmişsin. Çalıştım, çalıştım, çalıştım, çalıştım. Bu malın mülkün sahibi oldum. Derken, acaba o sıhhati, o sağlığı, o ferahı sana, o fırsatı veren kim? O da Allah-u Zülcelal. Onun için Fatiha'da bir sır var. Der ki, İyyâke nâbudû ve iyâke nesta'în. Ya Rabbi, biz saade sana kulluk ederiz. Yani ubudiyetimiz sanadır. Başka ve iyâken nesta'in senden yardım isteriz diye Kur'an meallerinde tercüme edilen şey aslında yanlış tam tercümesi değildir. Yardını senden bilir ve umarız demir. Yani kimden gelir? Ahmet'ten, Mehmet'ten, Ali'den, Deli'den? Yok. Yardım bizatihi Allah-u Zülcelal'in ta kendisinden gelir. Onun için Müslüman Nereden gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin, yardını ondan bilmeyecek, Allah'tan bilecek. Bu da Fatiha'nın bize öğrettiği edeplerden bir tanesidir. Evet, gene Allah Peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi. Hülmâ eseliküm aleyhi min eclin ve mâ eme minel mütekellitin De ki ben size Allah hakkında, Peygamber hakkında, din, dini müdini, İslam'ı anlatmam, tedli etmem karşılığında ne yapmıyorum? Hiçbir ecir istemiyorum. Gəsində ne var müteyyən kardeşlerim? ikinci sayfada şehrin işte diyor ki وَجَاءَ مِنْ اَقْسَلْ مَد۪ينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى Koşa koşa diyor, şehrin kıyısından bir adam geliverdi diyor. Ve şimdi o sonradan Allah-u hadiseyi şey yapıyor, anlatıyor. Adam bakıyor ki iki kişi uzakta bir şeyler anlatıyor, şehire girmiş ikisi de peygamber onda üçüncüyü de gönderiyor tabi Cenab-ı Hak da diyor ya üçüncüyle onları teyit ettik şimdi adam bakıyor ki Allah'ın iki tane elçisi gelmiş şehir halkına harıl harıl bir şeyler anlatıyor işte bu putlara tapmayın bu mesle tapmayın, bu şeytana tapmayın, bu mala tapmayın filan onlar da tam E, peygamberi görünce peygamberleri görünce o kişi diyor ki, koşa koşa geldi diyor Allah'u u Zül Celal vecae min eksal medineti racülün yes'a, çabuk çabuk demek yani yes'a qale ya qavmi dedi ki ey kavmim, bunlar Allah'ın peygamberi bunlara tabi olun, uyun dediğini tutun, yollarından gidin, tabi olun ittediyü men la yese'likum ecran kine uyun Bunlar öyle kimselerdir ki tebliğini Allah rızası yaparlar. Yani ben size Allah'ı anlattım, peygamberi anlattım. Hadi karşılığını verin demezler. Allah tebliğ mıyım? Bakın. İttadîmennâ yeseliküm ecran ve hün mühtedün. Sizden bir ecir ve müka mükafat beklemeyen kimselere uyun. Tabi olun. Çünkü sende bir çıkarı yok. Peygamber Yahut peygamber varisi olan alimler tedliği sadece Allah rızası için yaparlar. i̇mam Gazali İhya-i ülüm üçüncü cildinde bu vaaz bahsinden bahsederken diyor, vaiz diyelim bir köye gitti vaaz vermeye diyor, yanına erzakını alıp gitsin ki diyor, hakkı söylemesine rızkı mani olmasın. Yani oradaki insanlar üç beş bir şey ikram ettiler diye o kavmin hatasını kusurunu söylemekten çekinmesin diyor. İşte böyle de ince bir iş tebliğ meselesi, e, ilim meselesi, ilmin iletilmesi meselesi. İlimsiz akıl kör bir akıldır, gerçeği ayıramaz, hakkı göremez. Dolayısıyla sapar. Dün bir genelleme yaptık mütevim kardeşlerim. Temel kuraldır aslında. Denildi ki, günahların en büyüğü Allah'a ne yapmak? Şirk koşmak. Allah'a ortak koşmak deyince insanlar şöyle anlar. Allah'tan başka bir puta taptığın zaman, secde ettiğin zaman o şirktir. Bu en temel şirk. Ama bunun Bunun başka çeşitleri de var Büyük şirk var, küçük şirk var Malla yapılan şirk var Nefisle yapılan şirk var Dille yapılan, elle yapılan hepsi Çeşit çeşit şirk var Şimdi şirkin temelinde zam vardır Şirk var ya Allah'a ortak koşmak, Onun temelinde zam vardır. Zannın temelinde dalalet vardır, dalaletin temelinde tereddüt vardır, tereddütün temelinde şüphe vardır. Şüphenin temelinde cehalet vardır. Ters çevirelim, cahil kimse tereddüt eder. Tereddüt eder, şüpheye düşer, şüpheye düşer. Sapar, sapar, müşrik olur, kafir olur, münafık olur, fasık olur. Kur'an'dan bu sözüme delilin, Kur'an'dan bu sözüme delilin iki tane delil getirelim. Şimdi Zümer suresinde diyor ki, bu putlara diyor niye tapıyorsunuz diyor. Müşrikler diyor ki, "Nü'abbidüna ilallahi zulfâ." Biz bu putlara tapıyoruz çünkü bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar yaklaştıracaklarını zannediyoruz o yüzden bu putlara tapıyoruz ve şöyle yaparlarmış bir yiyecek bırakınca putlarının önüne derlermiş ki bunun yarısı putlarımıza yarısı da Allah'a evet böyle şirk şimdi bunlar buraya niye saplandılar böyle Allah hakkında niye böyle yanlış inandılar şirkin temelinde ne var Zan var, zannın temelinde sapkınlık var, dalalet var yani, sap, yani dalalet vardır, dalaletin altında zan vardır, zannın altında tereddüt vardır, tereddütün altında efendim, cehalet vardır. Onlar ne yapmış? Demişler ki herhalde biz bu futlara satınca Allah'a da daha yakın olacağız, o zanna tutmuş şirke saplanmışlardır. Yani günahların en büyüğü cehalettir. Evet, böyle söyleyeyim. Demek ki cehalet insanın kalp gözünün, akıl gözünün ve ruh gözünün körelmesine sebep olur. Evet. Şimdi inşallah bu bahsi de böylece kapatmış oluruz. Ee, namaz bahsini ben çok açmak istiyorum. Ramazan bitmeden evvel <gülüyor> inşallah şöyle yapalım. Bir iki hadisle namaz bahsine geçmiş olalım. Ve Resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem, "Es-salavatul hamse, 5 vakit namaz vel cumatu ilel cumati." Cumadan cuma bir cuma öteki cumaya kadar Vel Ramazanı ila Ramazan. Bir Ramazan, öbür Ramazana kadar mükeffiratın kekfarettir, bedeldir, örtücüdür. Şöyle yani, e, örter yani Cenab-ı Hak. Vardır, örter. İşte mükeffiratın örtücüdür. Lina beynahinme izreç Sülübetil kebair Çok güzel bir müjde. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Diyor ki, Beş vakit namaz, Arada olan ufak tefek günahlara Kefarettir. Cuma namazı, Diğer cumaya kadar olan Günahlara Kefarettir. Ramazan, Yani geçmiş Ramazanla Bu Ramazan arasındaki Günahlara, küçük günahlara tefarettir. Kişi eğer büyük günahlardan yani büyük günahlardan çekinirse, uzak durursa, sakınırsa allah zülcelal Zül Celal onları affediyor. Kusurda Allah kulların kusurunu adeta silmek için ne yapıyor müteam kardeşlerim? Bütün imkanları sağlıyor. Yasin suresinin hemen üzerinde Bir ayet-i celüle var. Allah-u şöyle buyurur. Eğer Allah kullarından kullarını hemen muafaze cezalandırmak isteseydi yeryüzünde bir tane dahi canlı kalmazdı. Allah-u merhameti böyle bizlere ıı, Efendim ulaşıyor inşallah. Başka Allah-u Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ərəəyküm ləv ennə mehrem, bibad-ı ehediküm, sizdən birisinin diyor sallallahu aleyhi ve sellem, kapısının önünden bir nehir akıverse, her gün, günde beş defa, ondan yıkanıverse, hel yabqa min deremihi şey'ün, kirden bir şey kalır mı? Dediler ki sahabe efendimiz, la yabqa min deremihi şey'ün, hiç bir kir kalmaz. Kana tezalike işte böyledir 5 vakit namaz yenullahu siler Allah neyi siler kullarının minnel hataya kullarının hatasını ne yapar 5 vakit namaz namaz ile Allah kullarının hatasını silerir Şu hadisi ilave edelim hemen min racilen esaba ve sala tarafi y-nahar <gülüyor> bir adam bir günah işleyip Allah Resulüne nasıl yapacağım ey Allah'ın Resulü ben böyle bir hata işledim deyince Allahucun celal şu ayeti celileyi indiriyor ve aqimi s kıl tarafi Nehar gündüz vakitlerinde ve gecenin yakın vakitlerinde namaz kıl diyor. İnnel hasenat çünkü iyilikler yuzhipu's-seyyiat kötülüklerini yapar. Siler götürür. Bakala racul ya Resulallah adam dedi ki ey Allah'ın de söyle. İlahu haza bu kime? Qâle li cəmi ümmet-i küllihim. Bütün ümmetim için bu husus geçerlidir. Yani Limen amile biha min ümmeti Her kim ümmetinden iyilik yapar ise Salih ameller işler ise Namazına, abdestine, orucuna, haccına, hayrına, haçenatına e, İyiliğine e, dikkat eder ise Geçmiş zamanda işlediği bütün günahlar silini verir buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıymetli inananlar hadis e, okuyoruz çünkü hadisin şöyle bir faydası var Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e, birinci ağızdan yani birinci dereceden İslam'ın kaynağı Kur'an ikinci dereceden kaynağı sünnettir direkt Allah Resulü'nün sözleriyle inşallah sözlerini sözleriyle inşallah sohbet etmek istedik çünkü bizim veya felancanın şunun bunu söylediğinden çok Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne demişte o mühimdir o önemlidir onun için hadislerle inşallah sizleri bilgilendirme bilgilendirme gayretindeyiz inşallah Namaz hakkında yani namazı terk eden kimseler hakkında da Allah Resulü şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Deynel abdi kul ile deynel küfür yani kafirlik arasında. Beynel abdi kul ile deynel küfür kafirlik arasında terkü salah namazı terk etmek vardır. Beynəl-ab, beynəl-küfür, terk-ü-sələm. Es-salātu din Namaz, dinin direyidir. Femen eqameha, kim namazını tılarsa, eqame-d-dīn. Dinini ayakta tutar. Vemen hedameha, fakat hedame din dīn Namazı yıkan, gay eden, kılmayan, terk eden, özürsüz terk eden de dinini yıkmış olur. Namaz çok mühim. Namazdan evvel de Kur'an'ı ve sünneti anlayıp öğrenmek. Kur'an'ı okumak, İslam'ı okumak, İslam'ı öyle yaşamaya çalışmak. Bir de manevi açıdan İslam'ı kolay yaşayabilmek için şöyle bir önerimiz var. Namazı namazın kişilere zor gelmesi problemi var, meselesi var. Allahu Zil Jalal Kur'an'da şöyle bir işaret verir. Der ki: "Ve inneha namaz lekebiretun illa alil hasiin." Huşu sahipleri hariç namaz kişilere zor gelir. Hepimiz bazen namaza yeni başlayan kardeşlerimiz namaz kılmakta, namaza devam etmekte zorlanabilirler. Allah-u Zülcelal buna, bunun sadece namazdan zorlanmayan kimseleri huşu sahibi olarak nitelendiriyor. Bir kimse huşu sahibi olabilmesi için Allah'ı zikre devam etmesi lazım. Yani zikrullaha devam eden kimse, Allah Allah Allah Allah demeye devam eden kimse ibadeti yapmakta zorluk çekmez. Başka Allah Allah Allah diyen kimse yani Allah'ı düzenli olarak zikreden kimse yüreği genişler, kalbi huzur bulur. Kalbi genişler yani mesela e, daha kendisini rahat, daha huzurlu hisseder. Allah şeytanın vesvesesinden korur ve sabrı artar. Sabrı artınca da namazı rahat rahat zorlanmadan kılmaya e, kılmaya başlar. Dolayısıyla e, namazdan daha önce bir ibadet Allah'ı zikretmek yani Allah'ı hatırlamaktır. Namazda e, mesela Hz. Musa Aleyhisselam'a buyurduğu gibi Allahu Zeval "Ebu misalata li zikri." Namazın amacı nedir? Allah'ı hatırlamak. Yani Allahu Zeval diyor ki Ey Nusa beni hatırlamak için namaz kıl. Dolayısıyla namazda amaç Allah'ı hatırlayarak namaz kılmaktır. Yani namazda Allah'ı Celle Celaluhu aklımıza getirmektir. Şöyle kimselere de Allah Celle Celaluhu namazda Allah'ı hiç hatırlamayan, yani namaz kılıp kılmadığının farkında olamayanlar için de اَلَّذ۪ينَهُمْ اَنْ سَلَاتِهِمْ سَاهُمْ demiştir. Onlar ki namazlarından habersizdirler. Evet, bu, bunun başka bir manası daha var. Ee, biraz tefsir olacak. Namazda e, inşallah Allahu u Zülcelal'i bir defa en az, iki defa en az, beş defa, on defa, birçok defa Hatırlamak, hiçbir şekilde akılda, akıldan çıkarmamaya çalışmak. Tabi eftel olan. Allah bile kılınan namaz, hakiki namaz, Allah'ı unutarak kılınan namaz da e, Efendim boş bir namazdır. Yani Allah'ın tam olarak razı olmayacağı bir namazdır. Onun için Allah zikriyle, namazla, oruçla, diğer ibadetlerle kalbimizi gün ve yıkayalım. Rabbil kelime-i tayyibəyla yani la ilahe illallah Muhammed-i kelimesiyle kalplerimizi ve gönüllerimizi genişletsin Gönüllerimize rahmet yadırsın. Gönüllerimizi geniş ve huzurlu kılsın. Tıkkı e, Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selləmin yüreği gibi, enbiyaların yüreği gibi yapsın. Tertemiz ve deryalar gibi denizler gibi geniş gönüller ihsan etsin bizlere inşallah. Allah zikri ile yani Allah Allah diyerek dillerini ıslatan, ayaklarıyla Allah'ın evlerine yani mescitlere koşan kullardan eylesin bizi. Mümin yaşatsın, mümin öldürsün. Son nefeste de buyurun eşhedü en la ilahe illa ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve rasuluhu başqalevi də inşallah şəhru an la ilaha illallah və eşhedü anna muhammadan abduhu və rasuluhu faatiha və sin və alhamdülillahi rabbil alamin al-fatiha